lafa eşeçecı derim acı ve baraakahu Meydan medya İslam Devleti'nin günlük haber bültenini, Sunar. Bir Cemaziyelavel 1445 Çarşamba. Irak Vilayeti. Diyala. Allahu Teala'nın ile hilafet askerleri dün beni Saad bölgesinde bulunan El Ambekiye köyünde Mürtede Raafizi ordusuna ait bir karargaha makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda üç unsur öldürüldü ve yaralandı. Rafizi ordusundan bir destek devriyesi geldiğinde ise mücahitler devriyenin üzerine patlayıcı cihazın filakettirdi. ettirdi. Bunun sonucunda bir hamur aracı kullanılamaz hale getirilirken içindeki bir unsur da yaralandı. Hamdallahıdır. Kuzey Bağdat Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Tarmiye bölgesindeki Elbu Hicazi köyünde Mürtede Rafizi ordusuna ait bir kontrol noktasını makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda bir unsur öldürüldü. Hamdallah adı Batı Afrika vilayeti Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki Bama kasabasında Mürted Nijerya ordusuna ait bir kontrol noktasına çeşitli tipte silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Hamdallah adı Ve son olarak Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün Borno bölgesindeki Çibok kasabasının yakınlarında Hristiyan kafirlerden birkaç kişiye makineli silahlarla saldırdı. Bunun sonucunda bir Hristiyan öldürülürken geriye kalanlar da kaçtı. Mücahitler onlara ait bazı mal varlıklarını da ganimet aldı. Hamdallahadır. <gülüyor> hudud Allah'ın şeriyaniye takbena, ar kufre r bidhan şeriyar, alo